Bir anda değişir vazgeç Ganyo yani. modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi Fire Öğünçü Stüdyo Buzda hoşgeldiniz efendim hoş bulduk efendim günaydınlar Keyfiniz yok hayırdır? Niye canım gayet de keyfimiz yerinde Yok yok senin canın sıkkın bir şey belli Yok canım daha mutlu Yok yok yok bir tatsız bir haber var Yok ve ne tatsız haber olacak şişme lütfen şey yapma numara yapma Boktay ya. da yok Boktay da Sabah yok Sabah tartıştınız mı gene ben gelmeden Ya o tam bir tartışma değil de Kafa atınca biraz şey oldu. Kafa mı attın? Ya aslında tam kafa atmak için şey olmadı da böyle şakayla karışık böyle bir tatlı bir sert yapayım dedim. Ha. O o da ne olduysa bilmiyorum ya böyle en son ağzı burnu şey oldu ağlaya ağlaya gidiyordu işte. Ha mı attın kafayı? Ya biraz şey bu ya. Gene siyasi tartışmaları mı girdin sabah? Abi hani ne yapayım sabah sabah bir daha arabaya biner büymazsa hemen bir takım politik meseleleri getirdi basya yani sizin bu aranızdaki siyasi gerilim yayına çok yansıyor farkındasınız değil Fark, mi? Ya ben farkındayım. Ben uzak durmaya çalıştıkça bu üzerime geliyor. En son bir laf etti. Ondan sonra ben orada dayanamamışım artık. Şakayla karışık tabii. Deme öyle bir tatlı sert yapım var ya. Babacan bir tavırla böyle... Bir kafacan şey attım. O dedim o, ona öyle şey yapmaz diye uzatınca... <gülüyor> nasıl işte bakalım. Öğleden sonra gelir diye tahmin ediyorum. İyi hadi neyse bakalım. Olan olmuş. Olan oldu. Ee, ölenli ölmüyor. Belki de iyi bile oldu. Belki de. Hiç olmazsa biraz kafayı yedi oturdu aşağı. Çeki düzen verir kendisine. Buyurun Ama, efendim. Neyse işimiz var, gücümüz var ona bakalım biz. Ee, çok üzücü haberlerle başlayacağız. Aa, yani, yani Üzücü haberler derken tabii ki e, hepimizi derinden yaralayan bir haber. Reha Muhtar desem, Gülşen desem. Ayrıldılar desem. Pasaporto desem. Hadi ya. Evet pasaportla. Kim fark etmiş? Valla... Gazetelerde de böyle <gülüyor> ünlülerin ayrıldığında bundan bahsedilmiyor. Kim kimi terk etti ne oldu falan diye. Mesela bir arkadaşın ayrılsa hemen sorarsın kim, kim terk kim, etti. Kim ayrıldı diye evet ama dün Reha Muhtar'ın yazısı vardı köşe yazısında böyle bir aşk hikayesi anlatmıştı. Ama mutsuz biten bir aşk hikayesi. Aynen. Ben de ben o anda bir şüphelendim içime bir kurt düştü dedim bir arayayım. Söyle dedi nasıl arayacağım numarası falan, numarası falan yok. Evet doğru. Ondan sonra Oktaya sordum 7 telefonda ulaşabiliyor muyuz diye Abi beni bu tür şeyleri bulaştırma falan deyince Gece de huzursuz huzursuz Tevekkeli sabahleyin haberi geldi ee, Reha Muhtar'la Gülşen Geçen yaz başlayan aşkları e, Maalesef sonuçlandı e, Gülşen artık bir araya gelmemiz mümkün değil Geçmişin üzerine sünger çekiyor Ve hiçbir şey hatırlamak istemiyorum Reha Muhtar'la dost bile kalamadık Sevgili Reha demiş Reha Muhtar da bayağı iri yarı bir adam Evet ya hiç öyle gözükmüyor da Bence Gülşen'e artık böyle ortadan birisi lazım Yani bir ufak tefek Adamdan sonra Hemen bir sıçrama Reha Muhtar ın... Erol Köse ...aslında biraz da... ...böyle erokyesinin boyu hafif de... ...biraz bir... ...beş santim daha olsaydı... ...bence biçilmiş kaftandı ama... ...maalesef... ...çünkü anladığım kadarıyla bunlarda şey uyuşmazlığı var... Beden uyuşmazlığı. ...beden uyuşmazlığı var çünkü... Bu kızcağızın toplam kilosu 45, reha muhtar 120 civarı. Evet işte Erol Köse ile reha muhtar arasında birisini bulsun. Biz de Türk halkı olarak bir rahatlayalım. Nasıl bir şey düşündünüz, nasıl bir model düşündünüz? Sizin... Bu vardır canım o piyasada. Piyasada bol miktarda He. bulunuyor. Yani rahatlıkla şey yapabilirsiniz. Şu ilk günler biraz geçsin. Zaten bir hafta sonra şey ise ortaya çıkar. Yeni aşkıyla hayırları vesile olsun diyoruz. Evet iki tarafta üzülüyordur belki şimdi ama belki en iyisi oldu iki taraf içinden. Bir üzücü haberle daha. Ben üzücü haberle... Sen bu... de üzücü haberlere bozlandım ya. O zaman bir se ya. sevindireyim. Bir, birazcık sevindi. Yok bir önce seveyim. bir daha üzeyim de bir daha hiç üzmeyeceğim sizi. Bakalım toparlayabileceğiz mi? Evet. E, Aysi olduğunu biliyorsunuz Biliyoruz nereden biliyorsun? Gözümüzde canlanamadı fotoğrafı ama ya, Duymuşluğumuz var diyorsunuz Tabii, Mankenimiz Mankenimiz değerli mankenimiz Geçtiğimiz günlerde e, kalçamda ve popomda ağrılar hissettim diyerek sen koş Kıl hastane. dönmesidir <gülüyor> kılı Nereden biliyorsun abi? Pamuklu don giyecek Pamuklu don giydi mi rahat rahat oturur ne kılı döner ne başka yer döner çok rahat eder Ama ben bu... Aysu Bacıoğlu efendim iyi günler e, ben telefonunuzu 7 telefonda ulaştım e, pamuklu don giyin lütfen diye arayacağım arama istersen ararım kıldönmesi <gülüyor> konusunda bu benim bulduğum tedaviyi herkesle paylaşmak istiyorum ee, biraz daha tedavi %100 pamuklu don giydiğinde Su Hanım Kıl dönmesine kesin çözülür diyorum. Nasıl oluyor pamuklar kılları tutarak? E, Bilmiyorum dönme... artık o naylon yapımı o bazı şeyleri tetikliyor. Hani böyle %70 pamuk %30, 30 naylon falan öyle polyesterler falan bir şeyleri tetikliyor. %100 pamuklu donunuzu giydiğiniz zaman hiçbir şey olmaz Aysu Hanım diye ararım mı? Abi bir, bir tane birazcık bilimsellik kat ki biz de bir şey yapalım ya. Şimdi bir de o mankenler şey giyiyorlar ya G-String. G-String evet. Mesela, e, o lanet o G-String mahvetti kızı. kıl dönmesini tetikleyen şeylerden Abi, bir Abi G-String zaten ne kadar şey gidiyor. Ama tam orada, orada bütün basıncı oraya topluyor. Kız şartta tek bir kıl var. Orada alıyor nasıl beceriyorsa onu. Evet e, büyük bir sıkıntıydı. E, bu arada size de geçmiş olsun. Bizim hiç bunlardan haberimiz olmuyor. Hani ben bir ara böyle biraz yampirik oturunca sen şey yapıyorum Değil da. Ha. Herhalde diyorum. Aylarca ben burada değişik pozisyonlarda yürüdüm. Senin bir takım el şakalarından sonra yüzünde böyle bir acı ifadesi oldu. Ben de sen... herhalde hoşlanmıyor şakadan falan diye ben de. Yok ben bilakis çok hoşlanırım ama tam şey olunca biraz hastalık olur. nekat döneminde de tahmin ediyorum aynı şeyler. Şimdi istediğin yaşadım. kadar yapabilirsin mesela. Şimdi de ben iyileştim bu sefer sen şakaları kestin. Yahu nereden bileyim ben? Başına iyileşmiş o... gibi oldu. O yani. zaman bu arada şaka bombardımanına başlıyorum. Lütfen. Lütfen. Ee, Ayşe, Ayşe Bacıoğlu'nun e, silikonları vardı. Neresinde? Neresinde dakika, olabilir? neydi? Şimdi rahatsızlığı neydi? İşte rahatsızlığı ağrı. Şiddetli ağrı. Nerede ağrı? Popo, popo diye mi? Bilimsel konuşuyoruz. Popo diyebiliriz herhalde. Kalça da diyebiliriz. Kalça da diyebiliriz. Kalçasında ağrılar. Ama ağrılar Ama ağrılar. Ama durup dururken mi ağrı? Durup dururken ağrılar. Bu nasıl dönen, sıfır... yer, dönen yerlere ağrıyor diyebilir miyiz? Her, öyle bir şey diyebiliriz. Sen git. kızca hastaneye bir gitsin. Ne olmuş? Ne olmuş? Patlamış, patlamamış, kaymış, kayma yapmış. Eyvah, eyvah. Hemen Ve fark dur. edilmiyor mu kayma yaptı? Bilmem yani. Yani sen pamuklu donun kılı nasıl tuttuğunu bilmiyorsun. Ben e, şeyin silikonun, onun bir ayna teknolojisi mi? Nasıl bir şey? Onu kamerayla mı artık bakılıyor? Nasıl yapılıyor? Onu net. Şimdi ilgini... benim anladığım kadarıyla bu silikon eğer kalçalara e, yerleştirilmişse bu kayarsa birisi ona söyler. Aç sürtün. Seyir kaymışlar. <gülüyor> ya tamam e, ama hani pantolonun eteği çekiştirerek, çevirerek düzelmiyorsa belli ki kaymış. Ben şeyden tahmin ediyorum. Mesela böyle bir pantolon giyiyorsun. Pantolon mesela çok güzel oturuyor. Tamam. Fakat bir süre sonra bakıyorsun, pantolon sabit ama kalça mütharik. Kalça mütharik olmuş. Ne olmuş? Tatlı bir kayma yapmış. Ya ne yaptılar şimdi? Ee, operasyonu yapmışlar. Ee, meğer kaymış. Kayınca şimdi eskisinden daha güzel oldu diye hoplaya zıplaya çıkmış hastaneden. Aman ne güzel. Pamuklu donunda da giymiş. Oh sen sağ ben selamet. Ya bilmiyorum pamuklu don giydi mi? Bu arada sakın böyle don meselesini fazla açma. Çünkü İngiltere'de yeni yasa çıktı. Don yasası mı? Don yasası çıktı. Bundan sonra birinin donunu çalarsan hırsızlıktan yargılanmıyorsun. Çok ağır suçlar altına alınıyor. Nasıl üstündeki donuz çalarsan zaten orada başka bir suçları en azından teşebbüs gibi görülür dışarıdan. Çalan, <gülüyor> çalan, donu çıkar, donus çıkar ha, Ama hayır mesela o gün dolaşıyorsun. Tamam. Baktın yanında komşunun balkonunda don. güzel bir don. Bir de Nasıl? bakıyorsun pamuklu olduğu da her halinden pamuklu. belli. Oh. E ne yapacaksın için kıpır kıpır hemen atlayıp mesela alıyordun ya daha önce o tür şeyler. Aha. Senin hobi gibi bir şey onu yapma hele ki İngiltere'de hiç ama çünkü hakikaten e, çok ciddi sıkıntılar yaşarsın. Ben, ne neymiş yani şimdi yeni suç? Yeni suç e, don çalma işte ağır ya, cezaya girer. Suç girmiş. belli de yani cezası ne? Çok a, idama kadar yolu var. Kurşuna dizilebilirsin İngiltere'de. Ama don't kraliçe kraliçe onaylarsa. Yani o yandaki fanilyayı çalınca bir şey olmuyor da donu çalınca mı? Don konusunda kraliçe çok hassas bu konuyu lütfen kendisiyle bir daha konuşmamızı Aa, şey Anladım ben durumu. Getirin. Neden? Onda da demek ki. Çok yaygın bir şey zaten bu. Bir de tahtı düşün. Hep sert bir tahtı ya o Evet. Kraliyet evet tahtı. doğru. Ona oturuyor. Mindel koyuyordu da... ben biliyorum. En son böyle... Fayda etmez işte o. Ama ne tabii ki. kere artık yerleşmiş. Ondan sonra o da pamukluğuna geçmiş. Sen sarayın bahçesinde asılan donlar turistler tarafından haberi. Orada fotoğraf çektireyim derken bir kadın da sinirleniyor. E, ondan sonra da yasanın çıkmaması için zaten ee, hiçbir neden yok. Hiçbir neden yok doğru. Efendim o zaman size devam edelim devam edelim güzel haberlerle devam edelim nasıl haberler olsun. Kürşat Düzmen ile ilgili çok uzun süredir haber alamıyorduk kendisinden. Evet doğru. Yeni açıklamasını yaptığı dış ticaret ve gümrüklerden sorumlu devlet bakanı Kürşat Düzmen ki zamanında hatırlarsın. Ee, kendisi... Elinden ödül almış. Elinden ödül almışlığımız. Yoksa neye çağırmış? Sadece yanlış isimle çağırdığımız için de Kürşat Düzmen'i hatırlarsınız. Kim olarak çağırmıştınız? Mehmet Ali, Şahin mi? Mehmet Ali Şahin değil mi sonra Kürşat Düzmen'in şey, biraz da Onun, omuz darbesiyle yanımızdan geçmişti. Tabii ki Reha Muhtar'a sen iri diyorsun Kürşat Düzmen'in daha da irice mi olduğunu bir de fit fit Heh. çok güzel söyledin fit Reha Muhtar hani böyle şey denir lapacı denir de. <gülüyor> ama Kürşat Düzmen fit <gülüyor> bir de neci vardı Oktay'ın <gülüyor> lapacısı mı? Lapacı vardı. Lapacı vardı. E, kendisine çok iyi baktığını, düzenli spor yaptığını, yüzdüğünü söyledi. Salon erkeğim, metroseksüelim, maçoyum hepsinden biraz ver bende. de tam bir karışımım galiba ben süperim demiş Kürşat Hüzmen. En son açıklamasında ben başbakanı eleştirebiliyorum ama diğer arkadaşları bilemem demiş böyle de. E çünkü Recep Tayyip Erdoğan da uzun. Uzun uzunu eleştirir mi? Neden? Eleştirebilir. Şimdi ufak tefek adam nasıl eleştirsin uzun boylu adamı? Tırsar. Nereden bak sanki? Bizi radyoda eleştirebiliyorlar mı? Hayır. Hayır. Neden? Biz mesela zaten yayın üç... toplantısında bile iki büklüm olarak onu da şey yapsanız böyle yapsın. Çünkü programda üç kişi var. Üçü de uzun. Mesela Oktay ufak tefek olsaydı biz gittikten sonra Oktay'ı eleştirilerdi. Şunu yapın bunu yapın falan filan diye. Bize ben bugüne kadar kaç yıllık geçmişimiz var şu radyoda bir tane bir şey duymadım. Buyurun efendim. Buyurmaya devam ediyoruz o zaman. Hayvanlarla ilgili bu önemli gelişmeler var. Yani hayvan konusunu açacağım size. Açınız efendim. Bir daha kapanmamak üzere hayvanlar alemine giriyoruz. Hayvanlar, hayvanlarımız Sivas'ta sürdürülen çalışmalar neticesinde neye rastlandı? Neye rastlanmış olabilir? Puma. Maalesef. Puma. Anadolu puması. Maalesef. Kaplan, leopar, İri bir şey, iri bir şey. Panter, panter. Daha iri kaplan kaplan böyle aslan aslandan da biraz daha iri uzun boylu Ama ne sıkıcı hayvanmış bu bütün kedigilleri saydık zürafa ege zürafa ve fil aslandı nerede rastlandı kemiklerini mi buldular evet kemiklerini bulmuş bu, kemiklerini nereden sorba ne? mı yapacağım olur mu kaç yaşında o kemikler 10 milyon yıl önce Anadolu tam bir fil ve zürafa cennetiymiş. Bundan hiç haberimiz yok maalesef. Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin yaptığı e, kazı çalışmalarında Halim Han'ı Hayranlı'da özellikle e, fil ve zürafalar rastlandı. Ama öyle bir, iki değil. Koloniler halinde artık bunlar ne deniyor? Filolar. Filolar eşliğinde. Ne olmuş onların peki? Niye şimdi kalakalı 5 tane fil kaldı bütün Türkiye'de? Valla onu bilmiyorum. Bu arada 3 tane toynaklı Hipparion denen üçtür at cinsi de bulunmuş. Oynaklı Hipparion'un e, doynaklı... Boynuzlu at işte o benim bildiğim kadarıyla. Hangisi? Hani böyle şey burasından boynuz çıkan. Tek boynuzlu atlar var ya. Kanada unicorn olan. deniyor. Hah ha. ha. Hipparion. Unicorn. Aynı Üçün. şey. Çünkü 10 milyon yıl önce dedim ya 10 milyon yıl boyunca ne oluyor? Hipparion Hipparion Unicorn. Ne oluyor, ne oluyor bu günümüze Kesinlikle. geliyor. Aa, demek ki gerçekmiş o atlar. O atlar gerçekmiş mi Anadolu yani. Nasıl Pegasus gibi... tipi at var mıymış? Pegasus tipi yani kanatlı. Kanatlı o tiplerden şu ana kadar bulamamışlar ama e, şu ortaya çıktı nasıl bir Arap atı var, değil mi? Atım Arap'tır türü atı Nasıl bir İngiliz atı var? Doğru. Bir de işte bu Hyperion denene Anadolu modeli toynaklı Hyperion. Toynaklı dediğimiz şimdi atlarda toynak yok mu? Aa, toynak yani toynak dediğimizde bu iki şey olunca mı toynak oluyor? Hani mesela mesela atların atlarının tek mi? parça, tek parça, yekpare mi? E yani Kilok mu? No, no, no Masif düşün, Atın ayağını düşün. Atın ayağını düşün. Ben atın ayağını hiç bakamadım ki. <gülüyor> yani o sıra gelmiyor sana? Sıra gelmiyor maalesef. Benim atın ayağı diye tek parça derken nasıl bir şey ben... Baksın mesela ineğin ayağını düşün. İneğin parçanın. ayağını biliyorum. Keçin ayağını, koyunun ayağını düşün. iki parça oluyor ya. Mesela keçin ayaklarını biliyorum. Böyle böyle ters. <gülüyor> <gülüyor> o cin ayağı. <gülüyor> ha, cin ayağı, Evet, cin ayağı. Ters. Ab keçi böyle, ayağı düz olanı. Nalı tek parça takabiliyorsun. Evet. Tek bir tırnak var. O da o da toynak mı oluyor? Ona toynak. Hepsi toynaksa zaten. At dediğin toynaklı hayvan bu hayvan niye toynaklı olduğu belirtiliyor özel. Toynak çok ağır bir şey galiba ya. Bizdeki neye tekabül ediyor onu bulamadım insandaki. Yani attaki toynakla insanda ne ne yani daha iyi anlatmak lazım ona. Peki şöyle Nasıl gibi bir şey mi? Attaki kuyruk insandaki neye tekabül ediyor? Sen onu bir çöz. Sonra toynağa gelelim istersen. Günaydın. Günaydın Günaydın Günaydın dın dın, dın. Günay, ay, ay, dın. Buyurun efendim çok önemli haberlerle tekrar gündemimize devam ediyoruz. Çok özür dilerim ben bir de Kendime hakim olamadım birden. Hakikaten çok heyecanlandırıcı bir haber. Sezercik ne parçasıydı? Aslan parçası. Aslan parçası Sezercik. Gerçekten evet. de yalnız sinemaya onun gibi çocuk yıldız bir daha gelmedim. Evet. Ben yurt dışındaki çocuk yıldızları da takip ettim. Ya. Takip ettim dedim. Bir makol diye gözümüze soktular. Ama Sezercik aslan parçası nerede? şirin fark Yakışıklı. Ondan sonra bir kere Sezercik aslan parçası bu... Kıbrıs Harekatı'na katıldı Sezercik Küçük Mücahit Küçer, Küçük Mücahit Orada yani gözü pek Mesela Macaulay Kalkin iki tane ütüyü kapının üstüne koyuyor Kapı açılınca kafasında evet. ütmüş Ne oldu evi hırsızdan kurtardı Ama Geç. Sezercik öyle miydi ya Sezercik Kıbrıs'ı kurtardı Orada annesi babasınınla ayrı onları buluşturuyor Bin tane iş yapıyor Bak Macaulay Kalkin ondan sonra şeydeki altinci histeki çocuk sevimsiz, gudubet, yavan, yavan bir de yani böyle bir odaya girdiğinde bir şey var herkesi irite ediyordu Tüylerini diken diken ediyordu daha kötü sevimsizdi. enerjisi vardı çocuğun o ringdeki çocuk ama sen de var ya ringdeki hmm. çocuk var ya şimdi gör ne olmuş tam bir afet <gülüyor> tam bir afet saçlar kısa kesilmiş Böyle hafif de Rinkteki çocuklardan bilmiyorum yani böyle oğlan çocuğu ayrı bir gudubet o kuyudan çıkan kız ayrı bir şey. Ben kızı diyorum zaten. Ha, kız, Kızı bilmiyorum. Saçlara o o da balyaj falan. yaptırmış. Güzel Hakkı. olmuş mu? Güzel olmuş ama huy aynı huy. Gene kuyulardan çıkayım. <gülüyor> <gülüyor> Gene bir insanları şey. dış görünüşte değil. İç, İç güzellik. İçinde olacak yani. Se Mesela başka pırlanta ha gibi olabilecek çocuklar. Aliye'deki çocuk. Neydi onun adı? Bilmiyorum. O da böyle, Ar Arda Arda. Arda mıydı? Arda mıydı? Arda'ydı tabi. Unuttum adını. O mi? da, da sevimli da... bir çocuktu ama onda da bir yani kaç bölüm oynadı Ali'ye dizisi o çocuk annesini babasını barıştırabildi mi? Hayır. Hayır. Maalesef... Ama Sezercik öyle mi? Sezercik'in yaptıklarını burada sıralamaya... Girdiği ortamı dağıtıyor çocuk ya oradan giriyor buradan çıkıyor ona numara buna numara yok bahçıvana hortum tut açıya tencereye postal koyun. Koş koy. Kıbrıs'a çık oradan gel buraya Hakikaten büyük... Pırlanta gibi ve hepimiz bence Türkiye şu dönemde bir takım atılımlar içine girebilecek gücü buluyorsa kendinde bu dönemin insanların Sezercik'le yetişmesi sayesindedir. Yani en son havuçta öyle bir olay belki yaşanabilir diyorduk. En son ben bir reklamda gördüm. Hakikaten Geçmiş yani. Geçmiş artık. Ge bitmiş. Çünkü Sezercik'in özelliği neydi? O Sezercik olarak görüldü. Akıllarda öyle kaldı ve ne yaptı ben misyonumu tamamladım diyerek geriye çekildi ama havuç ergenlik dönemindeki haliyle karşımıza çıkarak ve annesinin yaptığı o tostlu böyle hayretler içinde yiyerek hepimizde hayal kırıklığı yarattı maalesef Değil mi? bu ama, arada evet. konuya tekrar dönmek üzere bu reklamlarda bir şey yiyen insanlar niye gözünü kapatıyor ya nasıl yani böyle yani şimdi hepimiz çok zaman zaman güzel şeyler yedik Mesela çok aç olursun da çok sevdiğin bir yemek çıkar karşına. Evet. Zevkle yersin. Hakikaten memnuniyetini de coşkuyla ifade edersin de. Evet. O ilk lokmayı aldığında böyle bir gözünü kapattığın oldu mu senin hmm, diye. Bakayım şöyle bir düşünüm. Hani gerçekten çok sevdiğim bir yemekse, çok sevdiğim bir yemekse o anı ölümsüzleştirmek adına bir törensel bir olaydır benim için o. Tören gibicesine düşünürüm onu. Öyle bir, bir dakikalık, öyle bir süreç Gözler kapalı. Gözler mı? kapalı. Ama sana şunu söyleyeyim. Sen dalından döner yiyecek olsan. Evet. Döner orada. Sen yanındasın. Kimsecikler yok. Tamam. Ne yaparsın abi? Ben onu ısırdıktan sonra hiç gözümü kapamayı bırak, fal taşı gibi aşar. İkinci ısırığı nereden alacağımı düşünür. Mesela mantı. Çok uzun gün aç kaldın. Evet. Böyle yorgunsun. Bir tat düşmüşsün. Oturuyorsun sofraya. Ne yemek var diyorsun. Sürpriz diyorlar. Ya ne falan kokusunu duyuyorsun uzaktan. Ta Geliyor. Amanın diyorsun mantı. İlk kaşığı aldığında gözünü kapat. Im, ım diye mi durursun? Yoksa hemen ikinci kaşığı almak için hazırlıklarımı diyorsun. Yaparım abi ikinci kaşı oldu mu? Reklamlarda mi? bu. Kargonun solisti bir şimdi gofret reklamında ne oynamış? Evet ya gofret yerken nasıl değil mi? Nasıl gözünü kapıyorsun? Ne oluyor sana? Başka bir şey mi yiyorsun? Orada bizim... <gülüyor> Görmediğimiz kan. bir şey mi yedin aradan? Ya evet doğru. Kesinlikle katılıyoruz. Yani onun da suçu değil o. Bir şeyi güzelce be, ye diye yönetmen mi söylemiş artık? Veya bunun yediğinden e, büyük mutluluk duyduğunu bize anlat demin. Zeg. O <gülüyor> mm -mm. Öyle bir yemek var mı dünya'da ya? Ben Yani yemek bir de insana şey verir. yenmesi lazım bir de yemeğin öyle. Enerji verir sonuçta gözün daha çok açılır. İşte adamın kafa oynuyor. Acaba... Uyuşturucu ap falan gibi bir şey mi koymuşlar? Kendinden mi geçmiş? Ya o tip bir şey olduğunu zannetmiyorum da. Şimdi o ilk ısırı sindirim nerede başlar Ege? Ağızla. Nerede? Kendi söyletin. <gülüyor> nerede başlar? Ağızla. O zaten o ımm sesi var ya mesela. Çok aç olduğunda mide ne olur? olur? bağırsaklarda nasıl? Evet. Niye o sesler? Sindirim başladığı zaman da buna benzer, benzer sesler çıkarır insan. Şimdi ağızda başladığı için ne oluyor? Hmm. O sindirim çıkan sesler ses tellerinden akis yapıyor. Evet. Ne yapıyor? O andaki sindirimin sesleri o. Hmm. Tamam. Sesini herkes çıkarıyor da bunu gözünü kapayarak kafanı sallayarak yapmıyorsun yani. Ama o anda sen bilmiyorsun bu ses nereden geliyor Hoca O yani tamamen ha, Gözünü kapatıp vücudunu mu dinliyorsun? Dinliyorsun adam? tamamen kendine. Hmm. Mesela hmm, şu yani. anda kalbinde bir taşikardi oldun sen mesela. Ne oldu? Tamam. Gözlerini kapıyorsun. Hmm, nerede hangi? Ha? Öyle, o vücudu dinlediğin zaman nereden olduğunu buluyorsun. Tamamen o, o bununla alakalı. Dinlemek için yapılan bir şey. Tamamen. Diye tamam. tahmin ediyorum. Dönelim Sezercik aslan parçasına. Sezercik aslan parçasına. Hepimizin özendiği genç. Son, Hepimizin örnek alması gereken genç. 25 sene zamanında. önce bırakmıştık onu. Maşallah bir çıktı bir çıktı tekrar ortaya. Yeni dizilerle gene bu sefer de belli bir dönemin gençlerine mi örnek olacak? Evet yeni nesil genç Gençler demeyelim de miyim? artık bizim yaş... Bizim kuşağı. Bizim... Çünkü çocukken bize örnek olmuştu. Bugün de örnek olmayı bırakmıyor. Helal evet. olsun Sezerciye. 70'li yılların çocuk oyuncusu Sezer İnaloğlu'nun evinde bir kalaşnikov, esrar ve kokain bulundu. Nasıl ya? <gülüyor> evet... Ee, önceki gün Sezer İnanoğlu ile arkadaşı Güçlü Demir'in e, evine e, İstanbul Narkotik Şubesi ekipleri tarafından bir operasyon düzenlendi. Daireye girdiklerinde e, bir tane Kalashnikov tüfek, bol miktarda ap, esrar ve kokain bulunmuş. E, ancak İnanoğlu bulunamamış. O, o kadar <gülüyor> ap benim <gülüyor> evimde de olsa ben de bulunamam. Valla doğru söylüyorsunuz. Onu odalarda değil havalarda falan arabalar lazım. Zaten Türkiye genelinde de araştırmalar başlamış. Ee, sezercik, aslında... Sezerci küçük kaçak. <gülüyor> küçük kaçak, yok kaçak da değil de ne denir ona? Neyse. Torbacı sezercik desem. O küçük tor torbacı. Küçük torbacı sezercik gerçekten e, bütün Türkiye'de görenlerin, duyanların. Kalaşnikov ne demek ya? Ne yani ben kendimi korumak istiyorum için mi bulunduruldu? Nasıl? Şimdi kimisi evinde alt tüfeği bulunduruyor. Tamam. Kimisi Kalaşnikov bulunduruyor. Bu çok doğal biliyorsun keleş dediğimiz, <gülüyor> keleş dediğimiz, evet, onlardan bulunmuş. Ee, başka da şu ana kadar bulunmamış ama gramajlarını vermemişler. Ne kadar? Ben o konuda bana bir soru soracak olursa. Sen yani askerliğini komando olarak yapmış birisi olarak Kalashnikov'un gramajını bilirsin Hakikaten Ne kadar? gramajını. kilo bilmemiş. mu? 3 kilo mudur? Ya 3 250 temiz şeysi var, şarjörüyle falan. O doluysa 4'ü bulur. Dördü bulur. Işte. Dördü rahat bulur. Temiz. Benden sana söylemesi. Ee, işte Önümüzdeki günlerimize bakacağız. Sezercik aslan parçası. Herhalde bu Kıbrıs filminde Bence oradan kaldı. Evet ya çok. Film hatırası gibi bir şey. Kokainler nereden kalmış olabilir? Sezercik küçük müptela diye bir <gülüyor> var mıydı öyle bir şey? Öyle bir. Ee... Gerçi büyük müptela çıktı. <gülüyor> <gülüyor> küçük kompetan. Sezercik küçük kompetan. <gülüyor> Valla bilmiyorum önümüzdeki günlerde bakacağız ya devam ediyor bunun şey arkası ama gelecek. Ama şimdi bir adamı düşün bak mesela küçük Emrah. Küçük Emrah diye geldi. O öyle bir kaldı noktada... ya adam kırkına Aa, geldi hayır. hala. Bir noktada çizgiyi çekti ben bundan Hangi sonra. Hangi noktada çok affedersin. Bilmiyorum ona. bugün Emrah diyoruz ama ona. Bak ama Sezer inanıldığında hala Sezercik diyoruz. Adam işte o geçişi yapamadığı için cik cik cik diye ben büyüdüm artık ya Sezerim lan ben diye. Kendini ne verdi. ne verdi, Kolojnikov aldı. Şimdi Kolojnikov taşıyan adama da cikli cuklu konuşamazsın ya. Yani. <gülüyor> çok güzel, çok güzel ifade ettim. Bir de o Kolojnikov değil. <gülüyor> Kolojnikov. <gülüyor> ee, evet. <gülüyor> Bu haberlerden sonra neyle devam ediyoruz yayınımıza? Asaplarımızı iyice bozduktan sonra bakalım neyle devam edeceğiz. Asaplarımızı o zaman Çinlilerle devam edelim isterseniz. Uzun Benim süredir ]imiz... Çin'den haber gelmiyordu. Çin'in başkenti Pekin'de 2008'de nereye yapılacak? Olimpiyatlar Çok doğru. Olimpiyatlar ev sahipliği yapacak için e, Araştırmalar sonucu Çinlilerin sadece yüzde ikisinin sokakta yabancılara gülümsediğini ortaya çıkarmış. Sen misin böyle yapan? Hükümet hemen bir karar alıyor ve uygulamaya başlıyor. Güleceksiniz. Güleceksiniz. Kurslar düzenlemişler. Çinlilere gülmeyi öğretmek için yeni kurslar açıldı. E, hükümetin açtığı kurslar dolayısıyla ücretsiz. Nasıl gülsün bir milyar adam? Ne, ne, neye gülecek yani? Ya bir de adamlar. Herkesin espri anlayışı farklı şey farklı. Zaten binmişler başlarına daha ucuza üretmelisiniz diye. Size hiç para vermeyeyim daha ucuz olsun diye. Nasıl gülsün bu adam yani? Ya bir de şey soracağım şimdi. Sen kendini düşün. İngiliz. Bir tane İngiliz. Tunalı'da gidiyorsun. Bir e Tamam. rastlaştın. Tam böyle yabancı derken tam böyle yabancı. Evet. Bir, hoş da bir aksanı var. Böyle Nothing Nothingford hastane şey Nothingford bölgesi Nothingkill'den <gülüyor> gelmiş, <gülüyor> nothing gelmiş gibicesine öyle konuşuyor sana da şey söyle Sen güler misin gülümser misin? Ben gülümserim. Ama yani daha doğrusu şey Türkiye'de... yapmacık bir gülümsemem var zaten öyle. Ben herkese gülümse. Yes sir. Deyip, şey yaparsın yani. Ya Zaten sokakta birisi sana gülse. Zaten Gül... yabancısın bir ülkede. Evet. Ben rastlıyorum. Selirginsin. He. Yani bazen insanın öyle bir şey oluyor. Acaba yani... bunlar ben pamuklu donumu mu alacak Olacaklar diye. Alacaklar ben... falan diye. Bir de gülerlerse pis pis. Evet Sonra iki, iki kişiyse korkarsın. falan var. Ben, vallahi, ben hemen ilk uçakta tekrar dönerim ya. Pasaportu falan almadan giderim yani. Bir de Çinliğine zaten gözleri çekik. Bir de gülünce iyice sıfırlanır gözler. Belki de ondan gülmüyor. Çok, çok rahatsız edici olabilir. Bu kursumuz böyle. Ne gülmeyi mi öğretiyorlar? Gülmeyi öğretiyorlar. Gülmek Size, için gülmeyi... yaratılmış gözlerde yaşlanmıyor. Filipinlere geçelim hemen Çin'den. Deriniz. Hazır yakınken. Filipinler'de de nüfus ne yapıyor giderek? Pilips. <gülüyor> <gülüyor> Pilips. <gülüyor> Nüfus giderek daha büyük bir sorun oluyor. Yüksek doğum oranı nedeniyle Filipinlerin 89 milyonluk nüfusunun 30 yıl içinde 2'ye katlanması bekleniyor. E Maşallah. Öyle her yerde öyle. Filipinler çalışıyor ama öyle deme. Bir Almanya, bir Avrupa ülkesi Doğru, falan onlar, onlar hiç duracak. çalışmıyor. Onlar takılıyor. E Filipinler bu verilere rağmen durmak bilmiyor. Dün başkent Manila'da düzenlenen bir... Durdurabilene aşk olsun, olsun demiş. Çünkü dünkü törende kaç kişi evlendi aynı anda? 1500 çift aynı anda evlenerek üretime katkıda bulunmaya üre üre Ama üretme her gün böyleymiş. Her gün 1500 gidiyoruz. 1500 2000 2500 hafta sonları. Hadi ya. Öyle. Tek bir yerden bahsediyorum Filipinler'deki Manila'dan yani. bu diğer yerlerde kim bilir durum nedir. Durum ne? Filipinler ses getireceği benziyor önümüzdeki yıllarda diyoruz. Ne yapacaklar peki? Evlendirmesinler mi? Araya böyle dost hayatım yaşasınlar. Devletin bazı özel ekipleri olacak herhalde Filipinler derin devletinin. Nifak sokacak araya senin için böyle böyle demiş. Evlenmeyi düşünüyorsun ama biraz falan filan diye böyle konuşacak. Oradan gidecek. Oğlanı kötüleyecek. Gidecek kızın annesine şey yapacak. Annesini doldurduktan sonra aradan çekilecek aileler birbirleriyle. Sit koyduracaklar. En önemli şey. Bir devletin bir özel birimi sabahtan akşama kadar sahte mektuplar yazacak. Bir orada gsm şebekesi isimlerle mesajlar Dün gece harikaydın falan diye. Kimden geldi bu mesajı? Diye? Evlilikleri bozacaklar bulacaklar öyle? Öyle yapmaya çalışacaklar ama çünkü hakikaten baş edecek gibi değil. 89 milyon bu adamlar tam 30 sene içinde yemeyecek, içmeyecek, çalışacak. Bunu kaça çıkaracak? İki katına. İki katına yani. 180'e çıkacak neredeyse. Nereden baksan kaba bir hesaplar. Ama hesaplak. işte gerçekten güzel böyle bir sistemli çabayla devlet bunu halledebilir. Dediğim gibi mektuplar, GSM şebekesi. Bazen Öyle. var ya, hakikaten senin harcandığını düşünüyorum Ege gece televizyon Filipinlerin resmi kanalı gece vakti erotik ben... yayınlar. Erotik çünkü yayın ne olacak adam orada erotik yayını seyretmeye dalacak ama durdurak bilmeden bombardıman halinde gündüzinde adam duyacak mı bunu? Öyle mi diyorsun? O, o tip bir şey olmaz. Tam tersini düşünüyordum. Nasıl? Keyfini kaçıracak haberler gece gece. Nasıl ya? Ne bileyim böyle bir, buldum se... korku, filmleri. korku filmleri. Tamam doğru çünkü. Orada çünkü adam ne olacak? Erotik filmi seyredecek. Düğmelere. Düğmelere düzeceğim. birileri basmış olacak otomatikman. Doğal. Doğru. O zaman ne yapacağız? Korku filmine döndürüyoruz. Veya futbol. Futbolda Alman, Filipinler ne futbol seyredeceksin abi? Avrupa'dan futbol. Ya Avrupa'dan futbol diye bir şey vardı 10 sene önce. Hissede diyor Avrupa'dan futbol. Avrupa'dan var 10 tane takım say bana. Şimdi niye gene bu noktaya geldik ya? Niye abi Avrupa'dan futbol lafını ben mi açtım? Tamam, sayıyorum. Say. Milan. Evet Juventus 2 Bayern Münih 3 Mönchengladbach <gülüyor> Uydurukçu da Yok böyle Var ee, İngiltere'ye geçiyorum Geç Newcastle United Beş. Manchester United 6 London Calling Atma ee, Kaç etti? 6 6 etti <gülüyor> İngiltere'den çıkalım istersen ee, Manchester şey Liverpool 7 Efendim İtalya'ya dönüyorum <gülüyor> <gülüyor> ee, Milan'ı saydık mı? Saydık <gülüyor> Juventus. Say Tabii saydık. ki saydınız Neşetel Neşetel <gülüyor> Samaks evet Ondan o sonra O hangi ligdeydi peki? Ajax Sekiz Ondan sonra Hadi dokuz da sekiz dedim hadi tamam. Dokuz Bir tane daha sayarsan galip ilan edeceksin Ajax <gülüyor> bir tane Hollanda, daha kaldı. Hollanda'dan bir takım bulsak. Ne olabilir? Amsterdam <gülüyor> United. <gülüyor> Maalesef. Ya, Hollanda takımı. Bir dakika Ho Hollanda değil <gülüyor> artık Hollanda'dan söylemek zorundasın. Bremen. Ney var Mızıkacılar Bremen. mı? <gülüyor> Bremen Spor. <gülüyor> Maalesef o Bremen diye geçmiyor. Tam adıyla söylersen Werder Bremen. Allah seni kahretmesin. İşler Bravo. Güldür. Tebrik ediyorum. Hakikaten Avrupa'dan futbola hakim bir insansınız. <gülüyor> Bütün Avrupa'yı saydım sana. Vallahi bravo. Filipinler'deki sorunu da çözdüğünüzden dolayı hemen önünüzde eğilmek istiyorum. Yalnız nasıl saydın bir çırpı da, Yarım saatlik bir çırpı <gülüyor> oldu belki ama. İyi olsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Herkese sabahlar burası ve yarışma zamanı geldi. Radyo Tünün 63. Özel gösterimi Ankara AFM Anklamon sinemalarında 21 Aralık Perşembe saat 21.30'da. Herkesten önce izleyeceksiniz The Prestige. Türkçesiyle Prestige Müzik. Biz dönem böyle bir şey vardı ne güzel albümler çıkıyordu arka arkaya ya. Ya o Prestige müzik ne oldu o sonra? Ne bileyim bu... Kazada öldü herhalde. Öyle Ele bir klipleri vardı prestij müzik ailesinin. Hepimiz. Herkes elde, elden kuş üşürüyor. Tabii canım onlar. Üç biraderler vardı. Alişan, Mahsun Kırmızıgül ve öyle Özcan Deniz. Bir de Küçük Kardeşim. Onur vardı onların içinde. O da Afacan'ıydı. Afacan'ıydı ama ne oldu o sonra? Onlar bir şey oldu. Küçük Onur demişken bugünkü yarışma konumuza da girmiş oldunuz aslında Fahir Bey. Çok teşekkür ederim. Sezerçek Küçük Müpteladan yola çıkarak... Bugün çocuk yıldızları konuşuyoruz. Çocuk yıldızlarının hepsi ilerleyen dönemlerde e, böyle bir sarsıntı geçiriyorlar. Yani şey gibi düşün işte. Çocuğu seviyorsun seviyorsun sonra ee, büyüdü bu diye bir kenara e, Ama hakikaten çok çirkin bir döneme giriliyor çocukluktan sonra. Bu Ama ergenlik denilen uzun süreç gerçekten bir insanın yaşamaması gerekli bir dönem diye düşünüyorum. Ergenliği başarıyla atlatıp da yıldızlığa devam eden oyuncular da oluyor. Başka işlere... Örnek verebilir misiniz? Drew Barrymore. Drew Barrymore. Peki Drew Barrymore'un ergenlik döneminde çektiği bir filmi hatırlıyor musunuz? Ergenlik döneminde Drew Barrymore'da uyuşturucu tedavilerinden <gülüyor> pek vakit bulamamıştı onu. Doğru. Demek ki bu var. şeylerde bir öyle bir durum var. Ben şimdi havuçtan korkuyorum ya. Havuç atlattı canım. Havuç ne atlattı? Yeni adamın bıyıkları terlemeye başladı. Bir de kırmızı kırmızı bıyıklar terliyor var ya çok çirkin yani. Tamam, belki de bir sonraki bir rol güven Hülya Avşar'ın sevgilisi olacak şeye geldi o. Kıvama Türkiye'de geldi. Türkiye'de jön yok. Oo, havuç var derler. İki, i̇ki senesi var onun. Sevgili dinleyiciler The Prestige filminin özel gösterimine iki tane davetiye vereceğiz. İki kişilik iki davetiye sizleri bekliyor. Telefonumuz 210-30-30 çocuk yıldızları soruyoruz. Günümüzün çocuk yıldızları da olabilir. Eskilerde şu vardı falan diye de değerlendirebiliriz. Yani en azından bir zamanlar çok popüler olup da şimdi adı sanı duyulmayan yıldızları da bir kez daha anmış oluruz. Çocukların da gönlü olur. Çocukların derken işte o ya gerçi artık eşek kadar olmuşlardır değil mi? Ne saydık şu dakikaya kadar? Sezercik var. Sezercik küçük müptela var. Ondan Ondan sonra sonra küçük var. Küçük Onur var. Küçük Onur var. Küçük Onur da bir kadını dövmüştü ya. En son öyle bir ...haberle ben gazetede okumuştum. Ne, ne pis adamlar oluyor bunlar ya. Bu çocuk yıldız... Ona göre mi seçiyorlar acaba? Buna, bunda bir potansiyel var diye. Onu görmek lazım demek ki. Ya bu ileride müptel abi. Bunu yıldız yapalım. Bu var ya kodum oturttın. Kadın oturdun. döver falan. Bunu yapalım falan. Diye. Olabilir. olabilir. Bakalım ne cevaplar geliyor. Günaydın efendim. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Hoş bulduk Hakan'la görüşüyoruz. Hakan Bey hoş geldiniz. Siz çocuk yıldız mıydınız? Küçük Hakan diye hatırlıyorum ben. Yok o başka ya. <gülüyor> Siz çocukken öyle pek bir şöhrete şey yapmanız ulaşamam. Yok ben 60'ından sonra şöhreti yakalamayı düşünüyorum. ileride inşallah. Hakan... Neyle peki bir dakika Hakan Bey çok. <gülüyor> <gülüyor> Neyle yani? İnşallah böyle gazeteler geçtiği sıra gençleri cebimden çıkarırım diye görmeyelim sizi mayolarla gazetelerde? Ya vallahi bilmiyorum tam olarak planını yapmadım ama bakalım zaman ne gösterecek. Ne iş yapıyorsunuz? Ee, ben araştırma görevlisiyim. Demek yaş 25 falan. Evet, o şey, Ne araştırıyorsunuz? Ee, Uçaklar araştırıyorum, uçan cisimleri araştırıyorum. Ben bakayım, karantin şeyin çıkacak şeyin belli. UFO gördüm ben diye çıkarsın yani. <gülüyor> UFO gördüm ben. Kaka mı yemedim UFO gördüm diye. <gülüyor> Altıncıdan sonra öyle çıkarsınız. Var mı peki ya yani o dalda şöhrete ulaşma imkanınız var mı? Valla, yani ne, Bu... ne bulursanız ulaşırsınız, dünyacı ünlü olursunuz Hakan Bey. Bir UFO bulursanız olursunuz herhalde. Ya Ufo bulursanız olursunuz. Yani şimdiden buldum deseniz de olursunuz da daha böyle ayağa yere basan bir icat. Dediğim gibi uçan şeylerle uğraştığınız için ayağa yere basan şeyler biz pek ilgilendirmiyor. <gülüyor> Peki Bey aklınıza çocuk yıldız alalım. Ya McCallie Halkin vardı bir aralar. Duruyor mu o hala? Öldü yani. o ya. Ölmemi O bayağı ters bir film de çekti yakın zamanlara kadar. O da bir sapıttı sonra. 14 yaşında mı ne bir evlendi, boşandı? 14 oldun. yaşında evlenmek ne demek abicim? Ya çocuk yıldız bu ne yapsın? Kaç yaşında evlensin? Şimdi kaç yaşında ki o? O şimdi sen ne yaşıt ben sana söyleyeyim. <gülüyor> sen de Geçmiştir mi? ya beni. Yok ya, sen, ya geçmiş midir? Sizin, ben 15 yaşındayken Hı. o 7-8 yaşlarında yıldızda. Yani. Demek ya, ki 22-23 yaşlarında. Öyle bir şeydir büyük ihtimalle. Hadi bilemedin işte diyorum ya tam Hakan'ın yaşlarında. Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. O da araştırıyormuş uçancısın ben Hakan Bey. İkinci bir şöhret yakalarsınız. Hala öyle olursunuz yani. Olabilir Madre aslında. Olursunuz. Peki makaleyi Kalkın'ı listemizin başına ekliyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi günler yayınlar. Acaba şimdi biz Ali'ni dolaştırırken hep e, karşılaştığımız bir eleştiri var. Bu çocuk nazara gelir diye. Evet küçük yıldızlar nazara mı geliyor? Doğru. Çünkü hepsi, yabancıların hepsinde kurşun dökme teknolojisi yok. Sıfır adamlardı. Ne bir nazar boncuğu biliyorlar, ne bir kurşun. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Cem ben. Cem Bey. Buyurun efendim. Ee, merhaba. Ben biraz tabii geç kaldım. Ben de Mekarok uykunu söyleyecektim ama bu arada siz onu duyunca aklıma bir tane daha geldi. Nedir? Şöyle ee, Temple galiba bir böyle e, 60'lı yıllarda varmış. Öyle evet ilk galiba. çocuk evet. yıldız galiba nerede değil yok misin? canım ilk çocuk yıldız Sen yani. değildir tabi de. Şöyle <gülüyor> <Yani. Shirley> Temple. <gülüyor> yani, da böyle bizimizlik. sokak kızı zengin adam oluyor falan öyle bir filmini izlemiştim ben. Evet. <gülüyor> Yetimhaneden alıyor da o da türlü türlü şakalarla falan şey yapıyordu. Bir de onlar o zamanın çocuk yıldızları şarkı söylüyorlar, step yapıyorlar falan. Şimdiki gibi öyle bir şey değil. Sadece çocuk daha Aksiyon daha fazla evet. Çok teşekkürler görüşmek üzere. Güle, güle. Evet şöyle tempo hep dışarıdan gidiyoruz. Bizde de çocuk yıldızlar vardı. Aa, Çok var canım. Gerçi Sezercik bitirdi. <gülüyor> Çocuk yıldızlardan soğuttu insanı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Işıl ben. Işıl Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Küçük Işıl diye bir şey yoktu aklımızda. Yok hiç olmadı hiç duymadım. Peki kaç yaşındasınız? 43. 43. Var mı çocuğunuz Işıl Hanım? Var var 13 yaşında bir kızım var. Peki şimdi kızınıza gelselerdi 7 yaşındayken. Aman hanim işte çok güzelmiş. Işıl Hanım verin bunu biz yıldız yapalım deselerdi ne derdiniz? Çocuğumun psikolojisiyle oynamazdım herhalde ya. Ama çok para veriyorlar. Çok para veriyorlar. E Eğitimi yarıda kalmayacak. Yani çok güzel bir bebekti. Çok güzel bir bebek manken de olabilirdi. E reklam oyuncusu falan da olabilirdi. Ama hiç yanaşmadım. Düşünmedim de. Bundan haberi var mı çocuğunuzun? Var. <gülüyor> Kaç yaşında şimdi? 13. 13. 13 yaşında. Ha doğru. <gülüyor> Peki şey, bir gün gelsin. Anne benim niye benim şöhretimi engelledin? Şöhret basamaklarını, tırmanmamı engelledin? Yok o başka bir konuda şöhret olacak gibi geliyor bana ya. Hadi ya. Evet Yani zaten bir insan şöhret olacaksa ne anne ne başkası engelleyemiyor Yok o onun matematik ve sende e, ilerleyeceğini ve bir bilim kadın olacağını Hadi ya, bilmiyorum ben evet. Şimdiden ismini biz kaydedelim bir tarafa <gülüyor> Peki tamam Nedir ismi? Elif Deniz Elif Deniz Evet bu ismi çok duyacağız. Bu önümüzdeki 30 sene içerisinde Aa, Olabilir. Olurdu. Yani şu anda daha 7. sınıfta olduğuna göre üniversiteye bitirmesini falan bekleyeceğiz biraz. İnşallah görebiliriz o günleri. Belki daha önceden çıkar. Mesela Gauss Gauss metodunu ilkokuldayken bulmuştu değil mi? Yok, önümüzdeki sene eğer e, bir aksilik olmazsa o TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarına girerdi. Orada bir şey çalışsaydı oradan da diyoruz herhalde. Ama çok ama. Siz de şey <gülüyor> yaparsınız değil mi? Bizim çocuk da çok akıllı. Çişini falan tutuyor dediklerinde bizimki de <gülüyor> TÜBİTAK Olimpiyatlarından madalya döndü diye Allah'a Ben bir şey söyleyeyim Ben çok övünüyorum ona. Yani kimle ne derse desin böyle bir şey. Bir övünç kaynağı diye düşünüyorum ben. Hırs yapıyor musunuz Işınan? Ama samimi söyleyin. Hiç hiç, hiç, hiç, hiç. Kızım hiç, hiç. şimdi şu çizgi filmi izleyeceğine biraz olimpiyatlara çalışsın falan. Hiç diyor karışmıyorum. Kesinlikle dokunmuyorum bile. Kendi kendisine ödevlerinde yapar, çalışmasını da halleder. Hiç müdahale etmem. E peki yarın öbür gün bu başarıyı nasıl sahipleneceksiniz Işınan'ın? Hiç madem bu kadar Hiç. karışmıyorsunuz. Aa, ama o çocuğun bunları kendi başına yapabilme sorumluluğunu ona ben verdim herhalde değil mi? Bak hemen <gülüyor> nereden buldun? Bir yıl sonra bu çocuk de, Elif gelip karşınıza derse ben artık ayrı eve çıkmayı düşünüyorum. Zaten ayaklarımın üstünde de durabiliyor. Deme. E tabi. Olimpiyatta madalya yağmış. Olimpiyatta madalya almış. Zaten e, ben yok, neyi demem. nerede yapacağımı o, biliyorum. Yok yok demez. O, oturduğu yerden anne su demeyi sevdiği için. Sanki TÜPİTAK Olimpiyatlarında madalya kazan. <gülüyor> ondan sonra anne su diye bağır. E ama çocuk daha ya. Bakmayın siz şuna. Peki efendim, sizin aklınızdaki çocuk Yıldız? Parla Şenol. Parla Şenol. Parla Şenol bu oy anamı söyleyen çocuk mu? Vallahi ne söylüyordu bilmiyorum. Filmlerinde çok çok böyle flu hatırlıyorum. Filmi de mi var Parla Şenol? Yani 43 yaşındayım. Çok eskiden vardır ya muhakkak. Yani Zeynep Değirmencioğlu var işte şey. Evet o reklamda da gördük. Ayşecik. Ayşecik. Hı. Bak Zeynep de hani Değirmencioğlu ala... toparlamış kendini. Farklı bir isim olarak ben şey söyledim size. Parlaşen Parlaşenolu söyledim. Parlaşen. Ya bu oy anam oy anam diye bir şey vardı. Anam oy oy anam o oy. O kadar hatırlamıyorum. O Yok orayı hatırlamıyorum. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Hoşçakalın. Ol o Parla şanal galiba ya. Parla nasıl bir isim ya? Çok güzel isimmiş ya. Hakikaten çok güzel isim. Parla. Ama Parlacık çocuk ismi <gülüyor> olunca da Parlacık oluyor. O... Gözümde Parlacık <gülüyor> çıktı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Hande ben. Hande'm Hande hoş geldiniz. İyi programlar diliyorum. Siz kendiniz galiba evet. çocuk yıldısınız şu anda. Hayır ben psikolog. Psikolo ha, ha, kaç hayta. yaşındasınız işinizsiniz annen? Efendim? Kaç yaşındasınız? 26 yaşındayım. Aa, ne kadar genç geliyor sesiniz? Zaten genç, teşekkür ederim. <gülüyor> Çocuklarla çalışınca öyle oluyor süreci. Aa, siz çocuk psikolojisiyle mi ilgileniyorsunuz? Çocuklarla da çok çalıştım. Şimdi yeni yetişkinlerle çalışıyorum. Peki efendim. Bir zamanlar gene e, galiba bir psikolog hanım vardı. Bu evet, A o evet. ATV'ye çıkıyordu falan. Çocuk Ay, psikolojisiyle çok, çok ilgili. Çok sinir bir kadındı o. Hani biz böyle bir... çok seyrediyorduk onu ya. Biz çok seviyorduk ya. Öncelikle yani yanlış bayık, anlamayın bayık, da sizin konuşmuyuyuy bayık bayık değildi de böyle hani çocukların anlayacağı gibi böyle konuşuyordu ya. Hani sanki yok, hepimiz 5 yaşındaymışız gibi. Ha, ha, evet, etmiyoruz. evet o kadın. Şimdi tabii çocuğun bu psikoloji ha, evet. içinde ha işte Yok yok o şey limitte bir psikologların tanınması için biraz iyi olmuştur ama e şey, e, camiada çok <gülüyor> sevimleyen biri <gülüyor> <gülüyor> e, duyulmayan biri oldu gerçekten. Şimdi, Ben tanımıyorum da hani hanım? <gülüyor> yani evet. siz öyle konuşması falan antipatik dediğiniz ama biz sizin konuşmanızı ona benzeterek <gülüyor> o konuyu açmıştık ya <gülüyor> Öyle demeseniz keşke. Vallahi biz. Yani, yani. bunu da kötü <gülüyor> anlamda söylemiyoruz. Böyle bir kulağa hoş geliyor şimdi. Biz çok seviyorduk zaten. Siz psikolog olarak bize şeyde siz delirmişsiniz, manyak <gülüyor> olmuşsunuz deseniz bile biz tatlı tatlı dinleriz kabul edersiniz. Öyle diyorsun. bir ses var yani. O zaman ben size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun efendim. Pokemon'da eş vardı, bilir misiniz? Pokemon'da eş, bu Pokemon'un Pokemon sahibi yıldırdı. olan çocuk mu? Ha evet. Tamam. Yani Seni seçiyorum Pikachu diyen çocuk. Evet, o da bir çocuk yıldız aslında. Bence Pokemon bittikten sonra o da kendini çok kötü hissetmiştir. Ama onu seslendiren kişi gene böyle bir tane oya küçümen gibi bir şeydi. Oya küçümen gibi, 30 yaşında bir kadın oluyor genelde çocuklar seslendiriyor. Oya küçümen diyor. Ben bahsediyorum Pokemon? Pokemon'un da bir kenara atılması, bir kağıt üstünde ha, kalması. Evet, çünkü Pokemon e, oyuncu değişikliğinin yapıldığı ilk çizgi film benim bildiğim kadarıyla. Oyuncu değişikliği derken? Evet. Orada bir Trace vardı. Onlar Portakal Adası'na gittiler ve orada bir kıza aşık olup orada kalmaya karar verdi ve çıktı oyundan. Hande yaş 26 diyordun değil mi? <gülüyor> evet. Teşekkür ederim ben. Ya işi gereği takip bir... etmemiz zorunda. <gülüyor> Doğru. size nasıl ortamlarda büyüdüğümü de anlatayım. <gülüyor> Hande Hanım'a geliyor şimdi hastası. Ya ne <gülüyor> oldu Çözüm senin sıkıntı? Trace gitti adaya gitti falan diye ağlıyor şimdi. Tracy bilmezse adayı bilmezse nasıl yardımcı olur? Abi karsınız? biz yetişmedi ki <gülüyor> o döneme. Benim bildiğim evet, evet. bir zamanında tunderkets vardı. En son ona yetiştim yani ben. Ya bizim zamanımızda da klimentin bilmem ne falan vardı. Klimentin yani. derken? Vali çiçekleri topluyordu hani. Clementine mi? Şey, Roger je vais fleurir, Clementine. kötü Ha ha ha. Anladım. Kötü kalpli şey vardı. Tamam, doğru. İlla böyle etli butlu birini istiyorsanız Harry Potter'ın şey, e, ismini bilmediğim o baş oyuncusu da sanırım bir sonraki film çekimlerinde değiştirildi. Pokemon er deyince deydi. A'dan Z'ye bütün adamları Tracey'sinden şeyine kadar Portakal Adası'na kadar sayın. Hı. Ondan sonra Harry Potter deyince Harry Potter o bir şişko vardı orada onun adını da hatırlamıyorum diye. Peki vallahi Hande Hanım? Çocuk yıldız olmak çocuğa zararlı mı? Ay vallahi zararlı. Yani benim zor. çocuğum olsa vermem. <gülüyor> Almıyorlar ki çocuğu. Çocuk anladım. yine sizde kalıyor. Para veriyorlar. Yok oynatma, oynada. Ya aşure çok kötü bir şey yani ondan. Ben bile ilkokulda çok popülerdim, ortaokula geçince böyle bunalım dönemi yaşadım Hiç kimse tanımıyordu beni. Yani çocuk için de bence kötü bir şey. Havuç Ama... çok zor dönemden geçti diyorsunuz yani şimdi. Ay, havucu şimdiki halde çok kötü, yazık yavrum benim. Peki çok teşekkür ederim. Yazık yavrum benim eşek kadar olmuş o. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yahmuş anlar o, yazık yavrum falan derseniz. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> güzel dönemdi, hoşçakalın. İyi Good <gülüyor> night. Günay ay ay Günay ay ay ay Radyo Otu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler Radyo Otu'nun 63. özel gösterimi için davete kazanma şansınız da devam ediyor. 210, 30 30. Filmimiz Prestige ve konumuz Çocuk Yıldızlar Vay vay no, vay Şimdi çekeye kadar gelenlere bir bakalım Fahir Maklilay Kalkin, Shirley Temple Parla Şenol ve Pokemon'daki çocuğun adını unuttum ya. Ah bence. Trace miydi? Yok Trace adaya gidip Trace adaya gitmişti. isteyendi. Ha anladım. Şundaki Onun filmi de varmış mi? ama Pokemon'ın. Pokemon'ın filmi de vardı, o da çizgi oradaki filmdi gene. Yani şimdi, şimdi psikolo psikolog olduğu için bir şey diyemiyorum yani. <gülüyor> Nasıl diyemiyorsun? Yani ne tip ortamlarda yetişsiniz de diyemedik zaten. Bakalım şimdi yeni cevapla yeni... Ufuklar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Müeser. Müeser hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Evdeyim. Evdesiniz. Kaç Hı -hı. yaşındasınız Müeser hanım? 42. 42 var mı sizin çocuğunuz? Valla yok. Yok. Mhm. Olsa ister miydiniz çocuk yıldız olsun? Yok istememiz. Evi eli ekmek tutsun eve. Yani eli bir şeylik ekmek tutsun tabii de yıldız olarak tutması pek tercihim değil. Ne evet, olsun istiyorsunuz? Bankacı musun? falan gibi bir şey. <gülüyor> yok bankacılık da çok kasar. <gülüyor> Kü küçük bankacı olsa ne güzel. Küçük. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mevduat toplama. Merhaba. Köşedeki evet, şubemize biraz belki, para evet, yatır mısınız diyor. Gibi olabilir, evet, belki. Peki İyiyim. efendim, sizin cevabını sanalım. Ee, ben şey diyorum, e, Melisa Gilbert diyorum. Hakimo. o? <gülüyor> küçük evin Lorası. Ay ay ya. saçları yanlara örgü yapma modasını. <gülüyor> evet. Gilbert. Evet ama tam olarak Gilbert mi okunuyor? Gilbert mi? Artık onu da bilemiyordum. Ben küçük yani o kıza hastaydım. Öyle mi? Oo. Fahir <gülüyor> <felaket. gülüyor> çıktı senin iki diye çağırdılar. Sonra tiksindim ben. Biraz aklım başıma gelmeye başladığı dönemlerde. <gülüyor> Çok çirkin saçları varmış. Ama genç kız olduktan sonra çok hoş bir e, şey genç kız oldu onu biliyorum. Aa izlediniz mi daha sonra tekrar yoksa öyle bir gazetede Aa, fotoğraf şey, falan. Televizyon yani? dizilerinde ve çok böyle e, gişe olmayan filmlerde falan gördüm. Yetişkin olarak da gördüm yani. Maşallahı var diyorsunuz. Evet. Hoş ve Fahire var. de dargınmış. Evet küsmüş ona gerçekten. Peki çok teşekkürler <gülüyor> efendim görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Hoşçakalın. Onun babası Bobby Ewing miydi? Bobby Ewing mi saçmalama. Niye? Bu şey değil mi? Küçük evin babası gene Dallas'taki Bobby değil Hayır, mi? Hayır canım hiç alakası yok. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyorsun tabii. Benzemiyor muydu tiplerin? Bobby... O da şapka takıyordu da o yüzden. Atlantis'ten gelen adam olarak sonra karşımıza çıktı değil mi? Bobby, Bobby Ewing. Bobby Evet. O Atlantis'ten gelen adamdı. Bence küçük evdeki baba da oluyor. İşte Pamela'nın kocası bunlar. J.R. karısı Suel'ın... Tamam J.R. ailenin kötü çocuğu. Bobby iyi çocuğu i̇yi çocuğuydu. Mi? Temiz yüzdü. Bir de Cliff Barnes şerefsizi vardı. Ya sen <gülüyor> her seferinde şu Dallas konusunda lafı Cliff Barnes'a niye getiriyorsun ya? Aileden konuşuyoruz biz ya. ya. O da aileden zaten. Pamela'nın abisi. Bobby'nin kayınbiraderinden bahsediyoruz. Bobby bence küçük evdeki adam da Bobby'di. Hayır canım alakası yoktu. Alakası yoktu başka bir deyişle. Sevgili dinleyiciler çocuk yıldızları soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Hatta şu da açıklık yetini onun, onun aynı adam varsa. olmadığını da söylediğinde rahat. Yani aynı adammış gibi geliyor. O adamın şeyi vardı, beni vardı, beni. Ha, Alize bin baydı o zaman. Hayır canım ne alakası var? Adam zaten yaşlıydı. Sene 1970, Bobby dediğin şu anda. O dönem ben modaydı çünkü. Ya ben gibi dediğin o. Sonradan bir, bir bir şey oldu ya. <gülüyor> Ev satmış, söyle onu şey yapmak için, <gülüyor> beni ameliyatlandırmak için. Geliyor telefonlar, birazdan devam edeceğiz sohbete. Hiç Türk yıldızları söylemiyorlar ya. Hiç var, benim aklımda. En bir havuçu döndüleş havuçtan bahsediliyor ama bir parlaşenol var elimizde. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendi? Gülşah. Gülşah hanım hoş geldiniz Aa, bak, Gülşah, Aa, Gülşah dedi, Şah. Şah. De, Ne kadar güzel Gülşah. Gülşah vardı değil mi küçük Gülşah? İşte ben de onu söyleyecektim. Siz değilsiniz ama. Yok. <gülüyor> hayır hayır ben değilim de ben Yıldız olarak küçük Gülşah söyleyecektim. Tamam. Ay, Gülşah Soydan. Gülşah Mahallenin Soydan. Mahallenin sevgilisi. Hülya ile Selim Soydan'ın melek evet. yavruları <gülüyor> Gülşah. ah evet o. Ama sonra bırakmış ya ne yapacağım ben çocuk Yıldız mı olacağım manyak mı ha, olacağım çocuk diye. Çocuk falan doğurdu sonra o Neslişah Aslışah kızları var onun. Siz bayağı isim benzerliği yüzünden takip ettiniz galiba. <gülüyor> Pek sayılmaz ama duyduk. Peki küçük Gülşah olarak mı çıkıyordu o Gülşah çık mı? Nasıl onun sahnesi ya Yok mi? Gülşah olarak çıkıyordu hatta İbo ile Gülşah falan. He. Öyle şeyleri oluyordu onun. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Ben Görüşmek teşekkür ederim. ederim iyi günler. Bir Zaten de... bildiğim iki tane filmi var onun. İbo ile Gülşah başka? Tatlıca'dı diye bir film vardı. Biliyor musun sen o Tatlıca'dı filmini? Filmlerin, diziyi mi diyorsun? Vay hay, bir tane küçük cadıve veya Küçükçe, tabi canım. Donduruyordu her şey. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Fırat, ben. Fırat Bey, alalım cevabınızı hemen. Ee, Webster hatırlıyorum ben. Kimi hatırlıyorsunuz efendim? Webster, küçük. Ha, ya, Webster. İyi evet. İyi ya, de o abi. çocuk değildi ki, cüceydi çok affedersiniz. İşte evet, ben de ondan emin olamadım. Çok kocaman kafası vardı ama çocuk buydu, cüce miydi, net değildi diye hatırlıyorum. Sahte ben. çocuk yıldız o. Sayılmaz mı yani? Sayılmaz. sayılmaz. 30 yaşındaydı o film çekilirken dizi. <gülüyor> Yıllarca <gülüyor> bizi aldattılar. Acaba öldü mü yani? Ö Yok o işe... ölmemiş ya. Hepimizi, hepinizi gömerim diyormuş en son. Ölüm... Peki bilmem aklıma o geldi yani. Peki çok teşekkürler. <gülüyor> Görüşmek İyi üzere. Yarınlar, sağ olun. Ya o küçük cadı filmindeki kız da Gülşah değil mi? Ayakkabımı fırlatacağım Ege sana Nasıl Gülşah değil mi? Küçük cadı dedin Türk dizisi. Türk dizisi evet. Türk filmi ya. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim. Merhaba. Kaç yaşındasınız? 29. 29. O zaman evet. siz belki bilirsiniz. Bu Küçük Cadı diye bir Türk filmi vardı. Biliyor musunuz onu? Küçük Cadı diye Semanta'nın yani yabancı olanı hatırlıyorum. Türk olanını hatırlamıyorum. Türk yani. yabancısını çok güzel hatırlıyorsunuz. Semanta diye de Türk olanını hatırlasaydınız keşke. Ama adınız neydi? Nilgün. Nilgün. Sizin cevabınızı alalım. İlker İnanoğlu. İlker İnanoğlu mu? Onun Şim, ne, ne Şimdilerin Playboy'u, eskilerin en küçük yıldızı. Ne diye çıkmıştı o? İlker İnanoğlu. Çirkin bir Türk... çocuktu o ya. Ben hatırlıyorum ya, onu. Ya, küçükken çirkin bir de sonradan işte meşhur oldu, Playboy oldu falan ya. Onun babası yapımcı olduğu için. Bir İlker babası var onun da yapımcı. Babadan torpilli. Çocuğu yıldız olarak koyabiliyordu. Öyle bir avantajı vardı. Peki çok teşekkürler efendim. Rica görüşmek yereyim. üzere. Çıkalım. Ya kafam takıldı benim. O tatlı cadım mı o filmin adı. Küçük cadı mı? Minik iblis mi? Neydi? <gülüyor> Biz böyle bir otele giderdik. İzmir'de o otelde de videoda o film olurdu. Her gidişimizde o muhakkak bir şeylerin, konukların çocukları oturur onu izlerdim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Zelal. Zelal Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar A öncelikle. Teşekkürler efendim. Kaç yaşındasınız Zelal Hanım? 23. 23 yaşındasınız. 23. Siz bilmezsiniz. Efendim? Bilmezsiniz. Siz bilmezsiniz. Tatlı cadı mı küçük cadı mı yerli modeli olan? Ee, hayır bilmiyorum. <gülüyor> ya ben baştan söyleyeyim. Aklınızdaki isim neydi? Efendim? Aklınızdaki isim neydi? size? Ömercik. Ömercik. Ha? Sezercik. Ne Ömercik? Ömercik. Ömercik. Bir de Yumurcak vardı. Yumurcak. Ha İlker ne oldu no, galiba Yumurcak. Tamam. Evet galiba Yumurcak'ta o. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek güzel üzere. Bir tane yayınlar. İlkercik olmadığı için Yumurcak diye uydurmuş. Doğru İlkercik biraz abes kaçıyor. Bir irite ediyor insanı. Bir de çocukta çirkin ya. <gülüyor> yumurcak diyerek sevimli yapmaya çalışmış. Ya o film neydi o? Ne güzel filmdi o ya. <gülüyor> ya... Öyle bir film yoktu benim hatırladı. Ben olsa hatırlarım. Çok güzel bir film o. Günaydın efendim. Alo. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kimle görüşüyoruz? Gülsün ben. Gülsün Hanım, hoş geldiniz. Gülsün. Hoş bulduk. Aa de daha önce konuşmuş muyduk biz? Konuşmuştunuz. Konuşmuştuk. Babanız hep gülsün gülün diye gülsün mü konuştu? Öyle bir şeyler mi anlatmıştınız bize? Öyle bir şey ben anlatmadım da genelde hikaye aynı herhalde. Hikaye aynı. Peki efendim Gülsün Hanım alalım cevabınızı. Mine Çayırlıoğlu diyecektim ben de. Mine oğlu kadar. <gülüyor> Beni rahatsız eden. Niye kızı ne zulümler gördü? Bırak zulüm. Bulgarların elinden. Yeterince görmemiş ki bugünkü aynı. <gülüyor> rahatsız oluyorum kızı görünce. Mine Çayırlıoğlu. Oğlu şarkıcı olarak da karşımıza çıktık büyüdükten sonra. Evet ama... ben çalı Uşundan hatırlıyorum onu orada çok. Çalık Uşundan vardı ama ondan önce Bul Bulgar mezarlanında. Belene kampı Belene. Ondan sonra değil miydi? Belene kampı. Onun ilk çıkışı aslında daha da eski. Ağlayan ha. kız olarak mı çıkmıştı Minne Çayıroğlu? Tabii. Doğru doğru ağlayan kız olarak çıkmıştı. Her şekilde ağlar bu diye. Zaten çekimden önce basıyorlarmış tokadı. <gülüyor> ondan sonra her ortamda ağlayabilen bir kızı çocuğu. Büyük ihtimal onun kaşlar biraz vücuda göre büyük diyor. <gülüyor> o yüzden ifadeler kolaylıkla verilebiliyordu. O yüzden yıldız oldu. Şey zaten yarısı kaş olduğu için suratın yani hiçbir şey anlaşılmıyor. Ağlıyorum sürekli ağlayan bir ifadesi vardı zaten. Çok teşekkürler hanımefendi. Rica ederim Mine. Mine oldu ama yani büyüdükten sonra saputmayanlardan. da hakkını verelim. Sapat belki kaşlarını falan aldı ama. Aynı mine. O küçük mine. Neyse büyük mine de o. Günaydın. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Yaşınız galiba küçük sizim değil mi? 25 Aho, falan mı? 21. <gülüyor> 20? 21. 20. 21. Bir <gülüyor> umut merak ettim de şeyi biliyor musunuz diye tatlıca diye. Evet, küçükçe. Evet ben de diye. o konuda su aydınlatmak için aramıştım. İnanmıyorum. Zikri <gülüyor> evet. mi? Evet biliyor gerçekten. Musun? Ya izlediğim hatırlarımda çiçek dilli gül olması lazım. Şimdilik böyle şişman bir bayan çiçek dilli evet ailesi diye bir dizi vardı Oyda e, tamam oldu. tamam çiçek dilli doğru evet cadıya oynuyordu evet. film şöyle değil mi hani bir tane küçük kız var ondan sonra ondan tefol defol diyorlar orada eline tefol diyor ne o tef diyorlar et bana tef ol demediniz mi diye böyle bir espri vardı biz de Aaah! diye gülüyorduk onu hatırlamıyorum da ben elbisesini hatırlıyorum böyle puantiyeli kırmızı bir elbiseymiş gibi aklımda canlandı da. Ama onlar siyah beyaz filmdi. Yok <gülüyor> evet, siyah beyaz değil ya renkli video Renkliydi. dönemini filmi. Video dönemi mi? Sen, evet. Çiçek dilligil değildir çiçek dilligil. Değil. Nereden baksam 45 yaşında? Aha, hayır. Niye Tek sen pek pek... böyle bir yaşta şey yapıyorsun <gülüyor> çarpıyorsun? Eminim emin olma zamanı yamazdım yani yanlış bilgi vermek istemezdim. Peki mi? tatlı cadı mı küçük cadı mı onunla bir? Hmm. Minik Şimdi... yaramaz mı? Küçük ve tatlı bir adı olabilir belki mi? Yani, ve tatlı bir <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler efendim. Görüşmek Olur, üzere. Izmen. Bir dakika adınızı alabiliriz. Buket. <gülüyor> buket mi Nuket mi? Buket. Buket. <gülüyor> buket Hanım da hakikaten de saatlerdir merak ettiğimiz şeyi de açıklığa kavuşturdu. Benim gözde şanslı dinleyeceğim. Yani favori mi diyorsun? Favori mi diyebilirim. Bir ben. adım önde diyebilir miyiz? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Sunay. Sunay Hanım yani, evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim dinliyoruz sizi. Ee, şu anda titriyorum da bahçedeyim çünkü bahçeden aranızda hava sigara içmeye geldik. mi bahçede? Yok telefon etmek için çıktı. Çekmiyor mu içeride? Ee, arkadaşlarıma şey yapmayayım diye yani arkadaşlarıma e çıkıyorum e he he falan yapmayayım dedim. Nerede çalışıyorsunuz? E, Tarım ve eküştür Bakanlığı Tabi bahçeden bol ne var orada. <gülüyor> tabi. Evet tabi bahç. Buyurun efendim dinliyorum. Ee, ben şey diyecektim inşallah söylememişlerdir Ayşecik. Ayşecik söyleyen Düzeniz olmadı Zeynep Almenci oldu. Ki bence yani bir ekoldür O kadar üşüdüğünüz boşa gitti <gülüyor> <Sunay>. <gülüyor> Söylediler önce bu. Gittin mi? Vallahi yok yere nezleyi kaptınız. Hay Bir, Bu arada çöp kamyonu galiba geri vitese taktı yaklaşıyor. <gülüyor> Söz geliyor mu? Yani burası her şey var. Diçek, böcek, kamyon. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günaydın. Günay, ay, ay Günaydın.